أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن استقر حديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. İmam Berbihari Rahimullah'ın Şerh-ı Sünnet kitabının 72. maddesinde kalmıştık. Özellikle kader hakkında kelam, cedel ve tartışmalar bütün fırkalar indinde yasaktır. Zira kader Allah'ın sırrıdır. Rab Tebarek ve Teala nebilerini kader konusunda konuşmaktan yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kader konusunda tartışmaktan yasaklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve tabiunda bunu çirkin görmüşler. Alimler ve vera sahipleri de bunu çirkin görüp kader hususunda cedeli yasaklamışlardır. Senin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her şeye itikat edip teslim olman, kabul ve iman etmen, bunun dışındakiler hususunda susman gerekir. Evet, kader meselesi insanların akıllarıyla künhünü idrak edebilecekleri bir mesele olmadığında vahiy dışında yoruma dayalı konuşmalar yapılması, buna dair çekişmelere, tartışmalara girilmesi yasaklanmıştır. Hatta bütün fırkalar dahi esasında bu konudaki cedeli uygun görmemişlerdir. el i Sünnet ve cemaatin özelliklerinden e, önemli bir özellik. Yani cidalden, husumetten, tartışmalardan sakınmak, sakındırmak, bidat evliliyle tartışmaktan sakındırmak özellikle kader hususunda e, bu sakındırma yapılmış ve doğru yolun bu konuda tutulması gereken doğru yolun kitapta ve sünnette gelen ne varsa bunlara teslim olmak olduğu bildirilmiştir. 73. madde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ''Gece semaya yürütüldüğüne, yani Miraç, İsra ve Miraç, arşa vardığına, Allah Tebarek ve Teala ile konuştuğuna, cennete girdiğine, cennemi gördüğüne, melekleri gördüğüne, Allah Azze ve Celle'nin kelamını işittiğine, nebilerin kendisine gösterildiğine, arş ve kürsinin taşıyıcılarını gördüğüne, göklerde ve yerlerde olanları uyanık olarak gördüğüne.'' Cibril Aleyhisselam'ın onu Burak ile taşıyıp semaları gezdirdiğine, o gece beş vakit namazın farz kılındığına ve o gece Mekke'ye geri döndüğüne iman edilir. Bu hicretten önce olmuştur. Yani bu konuda biliyorsunuz mütevatir hadisler gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra ve Mirac'ını anlatan hadislerde uzunca gelmiştir bu. Bu maddede sayılanlar bu hadislerde zikredilmekte bu sebeple İmam Berbihar Rahimullah bunlara iman etmek gerektiğine, İsra ve Mirac'ın mutezilerinin iddiasının aksine uyanık iken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vaki olduğuna iman etmek gerekir. Onlar bunun bir uyku yani bir kısmı bir uyku olduğunu, yani rüyada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunları gördüğünü iddia ederler. Bir kısmı ise yani muhasırlar diyelim. Önceki mutezile buna rüya diyordu. Sonrakiler, şimdikiler ise e, işte Allah azze ve celle ile pazarlık mı olurmuş gibi tuhaf iddialarla e, Miraç kıssasını kökten inkar etmektedirler. E, bu konuda gelen hadisler mütevatirdir. Yani e, kesin bir ilimle sabit olmuş bir haberi inkar ettiklerinden bu kimseler kafir olmaktadırlar. Aleykümselam <gülüyor> efendim. 74. Bil ki şehitlerin ruhları arşın altındaki kandillerdedir, cennette gezerler. Hadislerde bu husus, şehitlerin ruhları yeşil kuşların kursaklarındadır, arşın altındaki kandillere dönerler diye bildirilmiştir. Bu da berzah aleminin hallerinden, yani ancak bu konuda gelen naslara biz teslim oluruz. Müminlerin ruhları da arşın altındadır. Müslümin rivayet etti hadiste böyle geçmekte. Kafirlerin ve facirlerin ruhları ise Berhut'ta ve Sitchin'dedir. Bu kısım, yani Berhut, Hadramut'ta yani Yemen tarafındaki Hadramut'ta dibine inilmesi mümkün olmayan derin bir kuyunun adıdır. Kafirlerin ruhlarının Berhut'ta olduğuna dair hadis rivayet edilmiştir fakat bu sahih değildir. Bu hadisleri İbn-i Kayyım kitab-ı ruhda ve İbn-i Recep Ahval-ül Kubur kitabına zikreder ve sayı olmadıklarını açıklarlar. Yani doğrusu şunu söylemek, kafirlerin ve facirlerin ruhları siccindedir. Yani siccin bir nevi hapis, yerin altı bir hapis. Onların ruhlarının hapsolundukları yer. 75. Ölünün kabrinde oturtulacağına. Allah'ın ona ruhunu geri göndereceğine ve münker ve nekir tarafından iman ve kurallarına dair sorguya çekileceğine, sonra acısız bir şekilde ruhunun çekilip alınacağına, ölünün kendisini ziyaret etmeye gelen ziyaretçiyi bileceğine, Allah'ın dilediği şekilde mümine kabirde nimetler verileceğine, facirin ise azap göreceğine iman edilir demiş Berber Arraimullah. Bunların biri dışında diğer... Sayılan usular, sahih naslarda gelmiştir. Fakat ölünün kendisine gelen ziyaretçiyi bileceğine, onu tanıyacağına dair gelen rivayetler, birçok rivayet gelmiş ama bunlar hiçbiri sahih değildir. Yine bu da Suyuti'nin Buşral Keyip ve İbn Recem'in Ahval Kubur adlı eserinde zikredilen rivayetlerdir. İbn Recep bunların illetlerinde zikreder. Sahih bir rivayet yok bu konuda. Onun dışında bu maddede sayılanlara iman edilir. Bunların hepsi sayı yollarla gelmiştir. 76. Bil ki burçlar Allah'ın kazası ve kaderi iledir. Müellifin burada kastettiği burçlar sözüyle kastettiği ecelliler ve ömürler Allah'ın kaza ve kaderiyle olmaz. Yani eceller ve ölümler Allah'ın takdiriyledir. Bu sözüyle kaderyenin eceller hakkındaki görüşünü reddetmektedir. Doğrusu eceller tükendiği zaman ruhun bedenden ayrılması zorunludur. Bu öldürülme, ölüm veya başka şekilde olabilir. 77 Allah Tebarak ve Teala'nın Tur günü Musa bin İmran aleyhisselam ile konuştuğuna, Musa aleyhisselamın Allah'ın kelamını işittiğine, bu sesin ondan olduğuna ve başkasından olmadığına iman edilir. Her kim bundan gayrısını söylerse azim olan Allah'ı inkar etmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatını inkar etmiş olur. Bundan dolayı Allah'a kafir olur. Bunu inkar edelim. 78. Doğundan itibaren herkese Allah'ın dilediği şekilde ruh verilir. Göklerdeki zerreler gibi insanların akılları da birbirlerinden farklıdır. Herkese bir akıl verilir fakat akıllar eşit değildir insanların e, dereceleri bu konuda farklıdır Allah'ın kişiye verdiği akıl miktarında herkesten amel etmesi talep edilir akıl kazanılan bir şey değildir ancak Allah Tebaarık ve Teala'nın lütfudur yani kişi daha çok çalışarak daha akıllı olay böyle bir şey yok Allah kişiye nasıl bir akıl lütfettiyse nasip ettiyse o kadardır e, ve insan aklı oranında aklı miktarında sorumludur. Aklı olmayan bu sebeple mesul değildir. Onlar dünyada sorumlu olmazlar ama ahirette onların farklı bir hesaba tabi tutulacağı bildiriliyor hadislerde. İşte bunak olan kimsenin, deli olanın yani bunlar gibi kimselerin Allah Azze ve Celle tarafından özel bir sorguya tutulacağı, Allah Azze ve Celle'nin onlara kendilerini ateşe atmalarını emredeceği, onlardan bu emre itaat edenlerin cennete düşeceği, itaat etmeyenlerin ise bu itaatsizliklerinden dolayı cehenneme götürülecekleri bildiriliyor. 79 Bil ki Allah Teala adaletiyle kulları din ve dünya hususunda birbirlerinden üstün kılmıştır. Zulmetliği söylenemez. Her kim Allah mümine ve kafire eşit lütufta bulundu derse o bir bidat sahibidir. Bilakis Allah müminleri kafirlerde itaatkarı asi olandan, masumu da suçlu olandan daha üstün kılmıştır. Bu onun adaletindendir. O lütfunun dilediğine verir, dilediğine vermez. Yani insanların adalet diye kabul ettikleri şey eşitlik değildir. Yani adalet diye bazen eşitliği adalet sayıyorlar. Adalet eşitlik değildir. Bazen eşitlik adaletsizliktir. Yani kadın ve erkeği müminle kafiri, itaatkar olanla isyankar olanı eşit görmek adaletsizliktir. Ee, yani herkese hak ettiğini vermek gerekir. Herkes hak ettiğini vermek adalettir. Eşitlik her zaman adalet değildir. Ee, bu sebeple Allah mümine ve kafire eşit lütufta bulundu diyen kimse bidat sahibidir. Birakis Allah adaletiyle e, muamele etmektedir. Dilediğine lütf da bulunur, dilediğine bulunmaz. 80. din hususunda nasihatı Müslümanların iyisinden ve kötüsünden gizlemek helal değildir. Kim gizlerse Müslümanları aldatmış olur. Müslümanları aldatan dini aldatmış olur. Dini aldatan da Allah'a, Resulüne ve Müminlere ihanet etmiş, hainlik etmiş olur. Nasihat samimi davranıştır. Bu bazen öğüt manasında da kullanılmış. Yani nasihat vaz manasında da kullanılmış. Burada nasihat samimi davranıştır. E, tıpkı Temimi Darradiyandan gelen hadiste hep bildirildiği gibi din nasihattır. Kime Allah'ın Resul? Kim için diye sorduklarında Allah için. Yani bir kimse tutup Allah için mesela Allah'a öğüt veremez. Yani burada nasihat demek ki öğüt manasında değil. Allah için, kitabı için, müminlerin, idareciler için ve halkın geneli için diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani burada her birinin mertebeleri vardır. İşte Allah için nasihat, Allah'ın emirlerine karşı samimi, ikhlaslı olmak, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak, kitap için, hakeza öyle, Rasul için öyle. Müminlerin emirleri için nasihat ise... İyilikte onlara meşru olan konularda itaat etmek, meşru olmayan konularda itaat etmemek. Bununla beraber mesela yöneticilerin uyarılması, ikaz edilmesi, münkerden alıkonulması konusunda özel bir takım emirler vardır. İşte onun aleni bir şekilde yapılmaması münkerden nehyederken özel ortamlarda bu yasaklamanın yapılması. Nitekim Sabiler bu yolu tutmuşlardır. Ee, özel olarak, özel meclislerde birebir kaldıkları meclislerde yöneticileri uyarmışlardır. Ee, Allah Resulü'nün tavsiyesi üzerine. Ve müminlerin geneli için bu iyiliği, emir, kötülüğü yasaklama bu nasihatın türlerindendir. Herkese karşı samimi olmak, onlara hain olmamak, Müslümanlara karşı hıyanet e, üzere olmamak bu nasihatın kapsamında. <gülüyor> 81 Allah Tebarek ve Teala işten ve görendir. İşitir ve bilir. Her iki eli de açıktır. İnsanların kendisine isyan edeceklerini onları yaratmadan önce bilmiştir. Onlar hakkındaki ilmi gerçekleşicidir. Onlar hakkındaki ilmi onların İslam'a hidayet olmalarını engellemez. Onlara kerem, cömertlik ve lütufla bağışta bulunur. Ona hamd olsun. Evet. İşitme, görme, bilme sıfatlarının yanında her iki elde de açıktır. Yani bu gibi sıfatlar asla e, mahlukuna benzemez Allah Azze ve Celle. E, biz bu sıfatları Allah Azze ve Celle hakkında ispat ederiz. Yine Allah'ın ilim sıfatı, Allah ilmiyle insanların, mahlukatın kaderlerini, kıyamet gününe kadar olacak her şeyi yazmıştır. Bunlar aynı, gerçekleşicidir. E, Allah Azze ve Celle'nin bazı kimseler hakkında... E, Ezeli ilmi, onların İslam'a hidayet olmalarını engellemez. Yani bunlar kader e, babının cüzleri, kader'e imanın cüzleri. E, bunlar yerinde detaylı açıklandı kader'e iman derslerinde. O yüzden burada tekrar bu ayrıntılara girmeyeceğiz. Sadece bunun e, menheci bir esas itikad esası olduğunu bilinmesi için burada özet bir şekilde zikredilmiş. 82 bir ki ölüm anında müjdeleme üç türlüdür. Kişiye ey Allah'ın sevdiği kulu, Allah'ın rızası ile cennet ile müjdelen denilir. Diğerine ey Allah'ın düşmanı, Allah'ın gazabı ve cehennemi ile müjdelen denilir. Yine bir diğerine ey Allah'ın kulu, İslam'dan dolayı cennet ile müjdelen denilir. Bu İbn-i Abbas radiyalanmanın sözüdür demiş. Bunu İbn-i Kefir tefsirinde, Kurtubi, Tezkira'da, Suyuti, Şerhus, Sudur'da zikrederler. 83. Bir ki cennette Allah Teala'yı ilk görecek olanlar körlerdir. Diyor. Ee, bunu yani bu konuda bu maddeyle ile ilgili olarak yani ilk olarak Allah Azze ve Celle'yi ilk önce körler görecek diye. Deylemi Firdevsül Ahbar'da Semurabin Cündüpr adlı merfu olarak zikretmiş ama Deyleminin bu kitabı isnatsız hadislerle doldur. Bu da böyle bir hadis. Hasan el Basri'den maktu olarak, yani onun kendi sözü olarak fakat isnadı zayıf bir yolla da rivayet edilmiştir. Yani burada e, bunun bu esas, itikad esas, menhece esas olarak zikredilmesi de hatadır. İlk olarak köylerin göreceğine itikad etmek gerekmez. Yani bu konuda sahip bir e, nakit sabit olmamıştır bu sebeple. Sonra erkekler, daha sonra kadınlar baş gözüyle bakacaklardır diyor yine. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak sizler tıpkı dolunaylı gecede ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz ve onu görmekte zorlanmayacaksınız. Buna iman etmek vaciptir ve inkar etmek küfürdür. E, bu bu şekliyle bu cümle hadis e, Buhari ve Müslim'de gelmiştir Cabir bin Abdillah radıyallanmadan. Eee yani sadece bu hadisi zikredip bu esas. Burada 83. madde olarak zikretseydim Eylül daha hayırlı olurdu. Yoksa işte ilk önce körler görecek, sonra erkekler, sonra kadınlar diye böyle bir sıralamanın kitap ve sünnetten açık bir delilik yoktur. Biz sadece şuna iman ederiz. iman ehli olan kimseler, mümin olarak olan kimseler Allah Azze ve Celle'yi tıpkı Dolunay'ı, yani Kamer, Bedir denilen o 14. gecedeki e, tam şekliyle görmekte insanlar nasıl zorlanmıyor o ayı aynı o şekilde göreceksiniz diyor. Burada bazı kimseler teşbih iddiasında bulunuyor. Bu e, alakası yok teşbihle. Buradaki teşbih Allah Azze ve Celle'nin aya benzetilmesi şeklinde değil. Burada insanların görmelerinin benzetilmesi söz konusu. Yani Allah Azze ve Celle herhangi mahluka benzetilmiyor bu hadiste. Sadece insanların görme vasfı. Yani nasıl ki dolunayı insanlar görmekte zorlanmaz. Allah Azze ve Celle'yi de o şekilde görüşte zorlanmayacaksınız. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin haşa herhangi bir mahluka benzetilmesi söz konusu değil bu hadiste de. 84 Allah sana rahmet etsin. Bil ki hiçbir zındıklık, küfür, şüphe, bidat, sapıklık ve dinde şaşkınlık yoktur ki kelam, kelam ashabı, cedev, Tartışmak ve husumet asabı sebebiyle çıkmış olmaz. Yani dindeki bütün sapmalar, ister zındıklık küfür, şüphe, bidat şeklinde olsun, ister dinde bir şaşkınlık şeklinde olsun, bunların hepsi illaki ya kelam sebebiyle, ya kelamcılar sebebiyle, tartışmalar sebebiyle ortaya çıkmıştır. Kişi tartışma, husumet ve cedele nasıl cesaret edebiliyor? Hayret. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın ayetleri hakkında ancak kafirler tartışırlar. Mü'min suresi, Dördüncü ayet. Senin teslim olman, rivayetlere ve eser ashabına razı olman, geri durman ve sükut etmen gerekir. Yani e, akılla bilinemeyecek, ancak ile bilinebilecek dini, itikadi meseleler dediğimiz, gaybi meseleler dediğimiz konularda sükut etmek, vahide gelen ne varsa, rivayetlerde gelen ne varsa bunlara teslim olmak gerekir. Tabi burada müellif şöyle bir kayıt koymalıydı. Rivayetlere derken sahih olan rivayetlere teslim olmak gerekir. Yoksa sahih olmayan rivayetlere teslim olmak gerekmez. Bu ayrımın yapılması gerekir. 85 Allah Tebarek ve Teala'nın halka cennemde zincirler, bu bukağlar, boyun bağları, karınlarından, üstlerinden ve altlarından ateşle azap edileceğine iman edilir. Cehmiyeden olan Hişam el-Futi, Allah ancak ateşin yanında azap eder diyerek Allah'ı ve Resulü'nü reddetmiştir. Bu Hişam bin Amr el-Futi, Ebu hüzeylel Allah'ın ashabından, öğrencilerinden idi. Mu'teziliye davet ederdi. Ee, onun buradaki sapık görüşüne müellif de bulunuyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin azabı hakikidir. Yani hak edenlere... E bu azaplar yapacaktır. Cehmiye, e, cennet ve cehennemin biliyorsunuz sonsuz oluşunu inkar etmişlerdir. Bunlar son bulacak diye iddia ederler. Diğer bazıları, işte Muhittin Arabiye nispet edilen bir görüş var ki işte Zul -Zul -Zul -Zul -Azab ifadesini işte orada zevk almaya başlayacaklar artık cehennemdekiler diye. E, aslından uzaklaştırmışlardır. Yani Allah Azze ve Celle azap için yarattığı bir yer. Yani dünyada emirlerine ve yasaklarına riayet etmeyen, iman etmeyen, küfreden, zulmeden kimseleri cezalandırmak için yarattığı bir yer olan cehennemi işte böyle zevk alınan bir yer gibi ne vahye uyar, ne akla uyar, mantığa uyar böyle tuhaf bir yorumla cehennemdeki azabı inkar etmişlerdir. Bunun gibi işte bunlar hep kelam ve yorumlar sebebiyle yani vahide bildirilen naslardan Uzaklaşmak sebebiyle e, insanların düştükleri sapıklıklardan bunlar. 86. Büyük ki beş vakit namaz farzdır. Vaktinde kılındıklarında ne azaltma ne de çoğaltma olmaz. Seferde akşam namazı dışında namazlar iki rekattır. Kim beş vakitten fazla namaz olduğunu söylerse bidat çıkarmış olur. Kim farz olan namazın beş vakitten az olduğunu söylerse bidat çıkarmış olur. Allah ondan hiçbir şeyi namaz vaktinde kılmadıkça kabul etmez. Ancak kişi unutursa mazurdur. Hatırlayınca onu kılar. Yolcuysa, dilerse iki namazı cem eder. Evet burada Allah Azze ve Celle'nin Resulünün diliyle kullarına açıkladığı bazı ruhsatlar vardır ki mesela seferi olanın namazı e, kısaltması, iki rekat kılması, akşam namazı dışında diğer namazlar ikişer rekat olarak kılınır seferdeyken. Bunu inkar eden işte namazların beş vakit değil de dört vakit olduğunu veya altı vakit olduğunu farz olan namazların böyle olduğunu söyleyen kimselerin bidat çıkardığını ve bunların bu, bu tür bidatların küfür olan bir bidat olduğuna işaret ediyor. Çünkü böylesinin hiçbir amelini Allah kabul etmez diyor. Ee, yine yolcuysa dilerse ki namazı cem eder demiş. Yani yolculukta namazın cemini inkar eden sadece hanefiler vardır. Bu konuda e, çok fazla hadis var, çok fazla sabit hadis var, mütevatir hadisler var. Yolculukta namazın cem edileceğinin meşru olduğu konusunda mesele çok açıktır. Bir tek hanefiler muhalefet etmiş ve Sadece müzdelif edeceğim olur, başka yerde cem olmaz, başka yolculuklarda cem olmaz demişlerdir. Yani diğer mezhepleri de böyle muhalifet etmişlerdir. Ee, yine muhkim iken namazın cem edilmesi hakkında da e, i̇bn Abbas radıyallahu Cabir bin Abdillah'dan, Ebu Hureyre'den, e, i̇bn Mesud ve daha başka birkaç sahabeden daha Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan merfu rivayetler ve mevkuf rivayetler e, gelmiştir. E, muhkimken kendi namazların cem edilmesi e, meşrudur. Fakat fazletli olanı her namazı kendi vaktinde kılmaktır. E, bu konuda naslar gelmiştir. 87. Zekat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi altın, gümüş, meyveler, hububat ve hayvanlardan olur. Eğer taksim edilirse caizdir. İmama verilirse bu da caizdir demiş. Yani taksim edilirse sözü şu manada eğer kişi kendi hak sahiplerine yani Tevbe suresi 60. ayetinde zikredilen o 8 sınıfa taksim ederek, bölerek kendi verirse zekatı bu caizdir. İster kendi verir veya da imama verirse yani devlet zekat memuru gönderir zaman ona verirse bu da caizdir. Kendi üstünden bu zekat farziyetini Kaldırmış olur, yani eda etmiş olur. 88. Bil ki İslam'ın başı Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna şahitlik etmektir. İslam'a giriş bununladır. 89. Allah'ın her dediği, onun dediği gibidir. Onun dediğinin aksine olacak hiçbir şey yoktur, söylediği şekildedir. 90 dinin bütün kurallarına iman edilir. 91. Bil ki Müslümanların çarşılarında alışveriş kitap, İslam ve sünnete uygun olarak satıldığı takdirde ve aldatma, zulüm, haksızlık ya da hıyanet karışmadığı yahut Kur'an'a ve ilme aykırılık olmadığı sürece helaldir. 92. Allah sana rahmet etsin. Bil ki bu dünyada yaşadığı müddetçe kulun İhtiyat ve korku üzere olması gerekir. Zira o, bütün iyilikleri işlemiş olsa bile hangi hal üzere öleceğini ve hangi durumda Allah Azze ve Celle ile karşılaşacağını bilemez. 93. Kişinin ölüm anında Allah Teala'dan ümidini kesmemesi gerekir. Allah'a güzel zanda bulunmalı, günahından da korkmalıdır. Eğer Allah rahmet ederse bu onun lütfundandır. Azap ederse kulun günahı sebebiyledir. 94. Allah Tebarek ve Teala'nın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu ümmete kıyamet gününe kadar olacakları bildirdiğine iman edilir. Bunun böyle söylemesi sebebi işte Huzeyfe radıyalandı'dan, Ebu Zer radıyalandı'dan ve daha başka sahabilerden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamet gününe kadar olacak her şeyi bize anlattı. Hatta havada uçan kuştan bile haber verdi. Fakat unutan unuttu hatırlayan hatırlıyor demeleri sebebiyledir. Bu gösteriyor ki Kıyamet gününe kadar olacakları veya bunların belli başlarını ana hatlarıyla Allah Azze ve Celle Resulüne bildirmiş. Hatta bunların içerisinde ayrıntılı şeyler dahi bildirilmiş. Çünkü havada uçan kuşa kadar diyor. Biz de buna böylece iman ederiz. Bunlar bu haberlerden bazısı bize kadar gelmiş, bazısı gelmemiştir. Yani kıyamet gününe kadar olacak şeylerin bazısı bize sayı yollarla gelmiş... Bazılarını ise Allah Azze ve Celle işte sahabelere unutturmuş veya tabiini unutturmuş. Bize nakledilmemiştir. Biz bize ulaşanlardan mesulüz. Burada icmali olarak mücmel bir iman emrediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala kıyamet gününe kadar olacakları bildirmiştir. Burada yine mutezliye bir muhalefetimiz söz konusu. Onlar der ki peygamber gaybı bilmez. Yani hiçbir şekilde bilmez diye iddia ediyorlar. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle demez. De ki ben kaybı bilmem, yarın bana ne yapılacağını bilmem. Bunlar e, bu gibi ayetleri getiriyorlar. Burada e, Müslümanların yolu kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmek olamaz. Allah Azze ve Celle böyle davrananları reddediyor kitabında zaten. E, Cin suresi 27-28. ayetlerinde Allah Azze ve Celle kaybı kimse açacak değildir. Ancak seçtiği Resul'den hariç diyor. Seçtiği Resul, yani Allah seçtiği Resul'e kaybı bildireceğini bildiriyor burada. Şimdi burada iki tane sapma söz konusu. Bir kesimi Allah Resul'ün hiçbir şekilde kaybıdan bilgi vermemiştir Kur'an haricinde. Dolayısıyla Nebi ve Vesselam kıyamet alametlerine dair, kıyamete dair bir şeyler söylediğinde bunlara iman edilmez diyorlar. Mesela Ankara İlahiyat'ın hocalarının kısmı yazanım böyledir. Mehmet Said Hatipoğlu ile başı çeken grup, işte ondan sonra Hayri Kırbaşoğlu, Bünyamin Nerul gibi kimseler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gayb bilgisine hep tartışmışlar. Bu konudaki hadisleri inkar yolunu tutmuşlardır. Bir kesimi de tasavvufçular gibi Rasul olmayanları, peygamber dışında kimseleri peygambere kıyaslamışlardır. Demişler ki mesela, evet ayette sadece Rasule bildirileceği geçiyor ama alimler de peygamberlerin varisleridir diyorlar. Evet, alimler peygamberlerin varisleridir. O halde biz buradan ne anlamalıyız? Alimler ancak Peygamber aleyhissalatü vesselamdan varis oldukları şey kadar kaybı bilirler. O da kaybolmaktan çıkmıştır zaten. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bildirmesi kasebiyle mutlak kaybolmaktan çıkmıştır. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan nakledilen rivayetleri alimler tabii ki daha iyi bilirler. Bunun hangileri sahiptir hangileri değildir, neler ulaşmıştır? Bunu alimler bilir. Ama peygamber söylediği için bilirler. Bu demek değil ki işte şeyhler veya alimler kendiliklerinden işte kitapta ve sünnette delili olmayan bir takım kayıplarda bilirler. Kim böyle yorumlarsa bu da bir ilhat kapsıdır zındıklık kapsıdır Bu sebeple işte rüyalar, keşifler, gibi keramet e, babı altında işte bazı velilerin e, ne zaman öleceklerini kendilerinin bildikleri, yarın ne olacaklarını bildikleri gibi tuhaf iddialara gitmişlerdir. Bunlar küfür olan, kitap ve sünnetin sınırını aşan iddialardır. Tabi bu gibi taşkınlıklar karşısında diğer bir zındıklık, her biri diğerine karşı diğerin iddiasını kullanmış. Mesela bu tasavvuşlar diyor ki, işte orta yol tutan kimse Resul'den başkası gaybı bilmez. Yani Allah bildirdiği için Resul bilir. Resul de mutlak gaybı bilmez. Yani Resul aleyhissalatü vesselam gaybı mutlak bilmez. Orta yol budur. Bunu söylediğin zaman tasavvçü seni şu Mehmet Said Hatiboğlu gibi mutezile e, kelamcılarıyla aynı kefeye koyuyor. Neden? Çünkü velilerin gaybı bildiğini inkar ediyorsun. Onlar da inkar ediyor. Biz de inkar ediyoruz velilerin gaybı bildiğini. Kendiliklerinden bildiklerini biz inkar ediyoruz. Hemen o kefeye koyuyor. Biri taraftaki hadis da diyor ki, yani Resul Allah'ın bildirmesiyle kaybı bilir dediğimiz zaman, işte sizin iddianızda tasavvufların iddiası gibi, Allah'tan başkasının kaybı bildiğini iddia ediyorsunuz diye, böyle tuhaf sapmalar gündeme geliyor. Burada da tabii ki orta yol, Allah'ın bildirmesiyle, Cin suresi 27-28 ayetlerinde bildirildiği gibi, Mesela Allah Azze ve Celle o ayette cinlerin kaybı bilmelerini nefh ediyor. Ancak Allah bilir kaybı bir de onun seçtiği Resul. Yani bu istisna ile geliyor. Evet bazı vakalar vardır. Mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh, rivayetle. Biliyorsunuz bu meşhurdur. İşte Sariye radıyallahu anh ordu komutanı ki. Ey Sariye dağa yanaş, daha yanaş diye hutbe esnasında sesleniyor. Sariye radiovanda işlemeyecek bir uzaklıkta olmasına rağmen bu sesi iştiyor ve daha yanaşması sayesinde düşman birliklerinden kurtuluyor. Burada mesela velilerin gaybı bildiğine dair böyle bir keramet olabileceğine dair delil getiriyorlar bunu. Bu rivayetin hakikati eee Ebunaym'ın Delailü'n-Nübüve'de ayrıntısıyla Anlattığı rivayette şu ibarelerle gelir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerde muhattesler vardı. Yani kendilerine ilham olunan kimseler vardı. Benim ümmetimde de öyle birisi varsa o Ömer'dir diyor Bukhar'daki hadiste. Biz Ömer radıyallahu anh'ın böyle kimselerden olduğuna iman ederiz. Yani bu ümmetten varsa o Ömer radıyallahu Yani ilham alan kimseler var. Biz ilhamı inkar etmiyoruz. Burada Ömer radıyallahu anh kaybı bilmesi söz konusu değil. kaybı bilmesi söz konusu değil. Kaybımı gördü. İnsanların gözlerinin perdelı olan bir şey mi gördü? Hayır. Bu da söz konusu değil. Neden? Çünkü Ebu Nuaym rivayetinde diyor ki: Ömer radıyallahu hutbeden indiğinde kendisine dediler ki: "Ey Ömer, Sariye sen ne iştir? Ne görür? Sen ey Sariye daha yanaş dedin." diyor. Ve Ömer radıyallahu diyor ki: "Ben öyle bir şey söylemedim. Farkında değilim." diyor. Yani Ömer radıyallahu olayı görüp de söylemiş değil. Allah ne yapıyor? Söyletiyor. Muaddesun hadeseden gelir. Yani söyletilenler, konuşturulanlar. Yani Allah bazı şeyleri bazı kimselere konuşturur. Onlar kaybı bildiğinden konuşmaz. Mesela i̇bn Teymiye'nin başına da gelmiştir böyle bir şey. E, Allah'a yemin olsun ki biz Moğolları yeneceğiz diyor. Bir anda ağzından böyle bir söz çıkıyor. Yani bu şey değil. Yani Allah'ın kaybını bildiğinden, bundan emin olduğundan, Söylediği bir şey değil Allah'ın o anda söylettiği bir söz Tıpkı şey gibi işte Allah'ın öyle saçı başı dağını Kapılardan kovulan kulları vardır ki Allah adına bir şeye yemin edecek olsa Allah onun yeminini boş çıkarmaz Yani yeminini doğru çıkarır Allah'ın böyle kulları vardır Ömer radıyallahu anh böyle bir hitapta bulunuyor Ve kendisine bu sorulduğu zaman bir rivayette varı yani böyle bir şey söylemediğini, hatırlamadığını söylüyor. Başka bir rivayette başka bir rivayette rüya üzerine böyle bir şey söylediği geliyor. Yani diğer bir tarihte Beyhaki'nin Delal-i rivayetinde ise bunu bir rüya üzere söylediği geliyor. Yani hiçbir şekilde tasavvufçuların iddia ettiği tarzda bir kayıp vukufiyeti söz konusu değil. Allah'ın izniyle Ömer radıyallahu anh hutbede söylediği bu söz ona işittiriliyor Sariye'ye ve o da daha yanaşarak düşmandan korunuyor. Bu bir keramettir. Yani bunda bir şüphe yok. Ömer radiyallahu bir kerametidir. Ee, fakat buradaki yanlışlık şurada. Yani yanlış itikat şurada. Bir kimse keramet sahibi olunca, Allah ona bir keramet lütfedince, o işte bütün olaylara vakıf, kayıp olaylarını bilen, işte kalpten geçenleri bilen bir kimse demek olmuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi daha iyiyle insanların kalplerine ne geçirdiğini bilmiyordu ki. Kendisi söylüyor çünkü Müseleme radıyallahu Anha'da gelen rivayette diyor ki, ben diyor aramızda bana vahiy gelmeyen bir konuda hükmedeceğim diyor. Kime diyor haksız bir hükümde bulunacak olursa yani bir taraf kendi delillerini daha güzel sunar, öbür taraf delillerini sunmaktan aciz kalır ben diğer taraf haklı zannedebilirim. Bu sebeple onun rehine hüküm verirse ona verdiğim bir ateştir. Yani haksız bir hükümde bulunursam ona verdiğim bir ateştir onu kabul etmesin. İlla ben bu hükmü verdim diye kabul edecek diye bir şey yok. Yani e, batılı süsler daha güzel savunur hakkını. Bu olabilir diyor. Bu neyi gösteriyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da insanların kalplerinden geçenleri bilmiyordu. Ömer radıyallahu anh'ın durumu da bu. Şayet tasavvurcuların iddia ettiği şekilde bir kimse veli olunca artık kainatta işte, tasarruf eder, olayları bilir, kayıpları bilir. Böyle bir durum olsaydı Ömer radıyallahu anh kendi canını kurtarırdı. Boynundan hançerleyen adamı fark edememiştir Ömer radıyallahu anh. Kim olduğunu aramışlar, bulmuşlar ve bulunduğu zaman Ömer radıyallahu anh diyor ki Allah'a hamdolsun ki Ehli İslam'dan biri beni bıçaklamadı. İyi ki mecusilerden birisi öldürdü diyor hatta. Yani kendisini yakınından vuran adamı bilmiyor Ömer radıyallahu anh. Bu işte tasavvufçuların bazı olaylara sınırlı yaklaşımlarla değişik itikatlar yüklemelerinin de hatalı olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan biz kerameti inkar etmiyoruz. Yani sahabilerden bu tip şeyler olmuştur. Mesela bu tip söyletmeye Ebu Bekir radıyallahu olayını da keramet olarak ondan zikredilen olay da Örnek verebiliriz. Yani şu, bir taksimat yaparken şu falandır o da şu da e, filanın karnındaki kızındır. O zamanlar ultrason cihazı yok. Karnından çıkacak çocuğun kız olduğunu nereden biliyor? Bu da ona o anda söyletilen sözlerden birisi. İnsanlar o anda bunu düşünmüyor da çocuk kız doğunca e, anlıyorlar bunun bir keramet olduğunu. Bunun gibi şeyler olabilir. Biz bunları inkar etmiyoruz. Bu kaybı bildiklerinden değil. Allah'ın söyletmesi sebebidir. Evet. 94. maddeyi böylece işlemiş olduk. Nebi ve Vesselam'a Allah ve Celle kıyamet gününe kadar olacak şeyleri bildirmiştir. Biz buna mücmel olarak icmalen, yani ayrıntılarını bilmeksizin iman ederiz. E bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam bazen e, şahıs olarak, bazen vasıf olarak bazı olayları, bazı kişileri, haber verine dair hadisler, vuku bulduğunda evet Allah Azze ve Celle, Nebi ve Vesselam'a bazı şeyleri bildirmiştir. Bu da onlardandır deriz ve iman ederiz. Sahih yoluyla gelenler hakkında böyledir. Allah izin bir sonraki derste 95. maddeyle devam edeceğiz. Şerif-i kitabında. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü enle ilahe ve estağfurke ve